Elhamdülillahi rabbil âlemin. was salatu was ala rasulina Muhammedin ve ali al-i Muhammed. Arkadaşlar, fıkıh dersinde geçen hafta necasetleri işlemiştik. Ve dedik ki eşyada asıl olan mübahlılıktır. Kaidesi gereği ey necis olan şeyleri biz delilleriyle saydık. Yani her şeyi mübah ancak haramlar bizlere sayıldı her haram neydi arkadaşlar her haram neydi evet necisti her necis ise pardon her necis haramdır ama her haram necis değildir demiştik değil mi yani mesela hani dedik ki altın haramdır ancak necis değildir mesela erkeğin takması alır götürür ticaretini yapar satar alır biriktirir biriktirenler de var çünkü Bir de mesela ipek ticaretini yapar, ticaret e, götürür getirir ama bu necis değildir. Hocam peki altın erkeğe haram da mesela ben bir kuyumcu erkeğe altın satabilir miyim? Tabii ki satabilirsin. Zilet eşyası olarak. Hayır can ha sen ona satarsın sen ona altın satıyorsun ama onu ne yapacak onu ne ne ama bileceksin? Nişan, nişan yüzüğü aldı mesela erkek yüzüğü. Ya da suyada polye aldı. O zaman dükkanı kapatacaksın yani bunun yapacak bir şey yok yani ben ne, ne ne bileyim yani onu, onu onu takacak artık sen bu toplumun böyle bir şeyi var maalesef yani yanlış. Altının alınıp satılmasında bir problem yok kişi gibi değildir yani O takılmasında problem ama o adamın kişiliğine ilgilenme sen ticaretini yapıyorsun. Evet. Buradan kendime defter alacak adamım. Bu adama berberlik yaptırmadığımız için. Evet, necasetin temizlenmesi. Yani bu necasetler Allah subhanehu ve teala bu necasetleri bize haber verdiği gibi bunların nasıl temizlenmesi gerektiğini de haber vermiştir. Bizlere belli bir cismin necis olduğunu yahut necasetlenmiş olduğunu öğreten şeriat aynı şekilde onun nasıl izale edileceğini, nasıl temizleneceğini de haber vermiştir. Bize düşen şeriat koyucunun sözüne uymak ve emrine göre hareket etmektir. Temizlenmesi için geriye necasetin rengi, kokusu, tadı kalmayıncaya kadar yıkanacağına dair hüküm, varit olan şeyler bu yolla temizlenir. Hakkında su dökmenin, su serpmenin kazımanın, yere sürtmenin veya sadece temiz bir yerde yürümenin temizleyici olduğu hükmü varit olmuş olan şeyler de bu yolla temizlenir. Yani hüküm nasıl gelmişse o şekilde. Şunu bilelim ki necasetlerin temizlenmesi için asıl olan su kullanmaktır. Yani necasetin giderilmesi için asıl olan su kullanmaktır. Çünkü Şeriat koyucu Allah suyu temiz ve temizleyici tahur olarak yaratmıştır. Evet. Daha önce biliyorsunuz Ebu Said radıyallahu ten gelen bir rivayette Bu dağ kuyusuna ne yapıyordu arkadaşlar? Bu dağ kuyusundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su içiyor. Ona soruyor Ebu Sa'id radıyallahu anh diyor ki ey Allah Resulü diyor. Yani siz buradan su içiyorsunuz, efendim abdest alıyorsunuz. Oraya affedersiniz kadın pedleri gelirdi. Yani bugünkü tabirle ped yani yoksa o zaman bezdi yani. Efendime söyleyeyim ya da köpek leşleri bile o seller getiriyordu oraya. Aleyhisselatü ve orada ne buyuruyor? Su temizdir, hiçbir şey onu necis etmez. Onun necis olması için, içine düşen bu necasetlerden ötürü o suyun temiz olma özelliğini yitirmesi için ölçümüz neydi arkadaşlar? Rengi, tadı evet. evet, rengi tadı kokusu i̇çin. değil mi? Üçünden birisinin olması onun necis olması için yeterli midir? Evet. Yeterlidir. Peki bu, ölçü, bu konuda bir ölçü var mı? Racih olan görüşe göre dedik. Su az olsun çok olsun. Yok, yok. yok. Ama bazıları ne yapmışlar? Kulleten sınırı koymuşlar demiştik yani. Ama doğrusu ne olursa olsun bunun az veya çok olması değil. Bu üçünden birisi bulaşmışsa necis olmaz olduğu dur. Eğer bulaşmamışsa temiz olduğu dur. Aleyhissalatu vesselam de bunu haber veriyor. O halde nasıl ki Rabbimiz Panova Teala suyu temiz ve temizleyici kılmışsa yine Kendisinden sabit olmadıkça yani Rabbimiz Fana ve Teala'dan sabit olmadıkça sudan başka bir temizleyici kullanılmaz. Sabit olmuşsa yani bir delil varsa o zaman durum değişir. Çünkü temizleyici olduğu bilinen bir maddeyi bırakıp temizleyici olduğu bilinmeyen bir maddeyi kullanmaya kalkışmak olur. Bu da hatadır. Bu da şerey bakımdan takınılması gereken tutumun dışına çıkmak demektir. Şimdi bu necis olan şeylerin nasıl temizleneceği ile ilgili söyleyelim. Yani önceki hafta necis olduğunu zikrettiğimiz hususların temizlenmesi. Meytenin derisinin tabaklanarak temizlenmesi. Meyte dediğimiz nedir arkadaşlar? Leştir. Leştir. Kendi kendine öldüğü zaman ya da şer'i bir kesim olmaksızın ölen hayvana leş denir. Kendisi o zaman ne olur bu hayvan? Necis olur değil mi? Onun derisi nedir? Derisi de aynı şekilde necistir. Ancak arkadaşlar kendi kendine, kendi nefsinde öldüğünde bize leş olmayan bir şey var. Neydi o? Balık. Balık. Kim hatırlatacak bu hadisi? Kim hatırlatacak? Evet. Sahibeden birini e, yolculuğu sürekli deriz üzerinden olduğu için Bu durumu Rasulullah Aleyhisselam'a Vesselam'a bildiriyor. Ya Rasulullah diyor yani ben sürekli denizden, yolculuk yaptığımdan dolayı su bulamıyoruz ve deniz suyuyla abdest alıyoruz. Yani deniz suyu helal midir bize diyor. Hayır deniz suyuyla değil, İç, içtiğimiz suyla eğer abdest alırsak içecek suyumuz azalıyor, sıkıntı yaşıyoruz, evet. Deniz suyuyla abdest alıyoruz. Diye. Deniz suyuyla abdest alabilir miyiz diyor, evet. Tamam. Orada Rasulullah Aleyhisselam diyor ki bu size helaldir ve bu suyun da denizin de e, meytesi size Aynen evet Orada doğrudur, diyor. aynen öyledir. Doğrudur burada ne dedik yani hani tıbben yenmesi hani artık kokmuş çürümüş değil de hani kendi kendine ölmüş e, Balığın etinin yenebileceğine dair kara hayvanı gibi değildir ancak Kara hayvanı ey öldüğü zaman o leş hükmündedir kendisi necis olduğu gibi e, Onun şeyi de onun derisi de aynı şekilde artık leş hükmünde Ancak İbn-i Abbas a. dedi ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururken dinledim herhangi bir deri tabaklanacak olursa temizlenmiş olur. Dolayısıyla orada onun derisi tabaklanarak şimdi ne yapıyorlar? İşte tuzluyorlar, kurutuyorlar. O zaman ne oluyor? Temizlenmiş oluyor. Ve yine geçen hafta zannedersem bunları söyledik. Mesela fil dişi gibi veya işte tırnakları gibi bunlardan tarak yapıldı. Veya efendime söyleyeyim bazı alimler mesela bunların Yağlarından koku yaptıkları veya süründüklerine dair haberler var. Dolayısıyla ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun derisinin tabaklanacağını, tabaklanarak temizleneceğini haber vermiştir. Nerede? i̇bn Mace'de, Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Yukarıdaki neşte, ölülerden sadece çekirgeydi değil mi hocam? Evet onu da o zaman sen bize hatırlat o hadisi. He, hadis hadis Allah hmm. Resulü sallallahu alaihi wasallam. Ik het hadden. Ha. Twee i̇şte, evet. ha, e, balık. Balık. İki iki kan. Twee kan en twee. olarak, kan en twee. Twee kan en twee. Twee kan en kan en kan en twee. Twee kan en twee. Twee kan en twee. Twee kan en twee. Twee kan kan kan Kim geçen hafta bir organ daha yakmış? <gülüyor> evet, ikincisi arkadaşlar köpeğin yaladığı kabın temizlenmesi. Ebu Hureyre radiallahu anhten gelen rivayete göre Rasulüllâh sallallâhu aleyhissalâmu vâlehişâm şöyle buyurdu: Köpek sizden birinizin kabını yaladığında onun temizliği birincisi toprakla olmak üzere yedi defa yıkamasıdır. Bu, bu konuyu açıklamış mıydık geçen hafta? Evet. E biz burada mı kalmıştık yani? Evet. Yani. E tamam sen niye o zaman bunları tekrar ettirdin bize? Ben şimdi arkadaşlar ben dün de e, fıkıh dersi işliyorum o yüzden soruyorum. Tamam o zaman bunları açıklamıştık hatırlayalım sadece. <gülüyor> çokrak <gülüyor> çok o yardımcı bir maddedir. Tek başına çokrak olur mu? Çok tamam, peki tek başına çokrak olur mu onu soruyorum işte. <gülüyor> Yine su yani bak asıl sudur. Şimdi köpeğin yaladığı kabın temizlenmesini konuşmuştuk. Ay halı kanı isabet eden elbisenin temizlenmesini delilleriyle konuşmuştuk. Ben de diyorum tanıdık geliyor. Bir de dün işledim ben bu, bu, aynı yani fıkıh dersi bakıyorum diyorum ki acaba ben orayla mı karıştırdım? Kadının elbisesinin eteklerinin temizlenmesi. He, bunu Bunu işlemiştik değil mi? İşlememiştik. Evet burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Neyse kayıt oluyor ben bunu söyleyeyim. Köpeğin yaladığı kabın temizlenmesi yani bir köpek yaladığı zaman ne demiştik köpeğin nesi necis salyası necistir demiştik. Ve bu konuda hani hangi tür köpeklerin hani ee, köpek bulunan evde eve melek girmez değil mi? Bu hadisi paylaşmıştık. Ve demiştik ki ancak ihtiyaç olan mecburi olan kimseler Bunları kullanabilir. Mesela can ve mal güvenliğini köpek dışında koruyamıyorsa o zaman bahçesine koymakta bir sakınca yok. Çoban köpeği demiştik. Av köpeği ve narkotik köpekler. Hani bunlar da insan e, burnundan daha hassas burnlu ve daha çok iş görüyor. O yüzden bunları kullanılmasında alimler cevaz vermişlerdir. Onun dışında köpeğin salyası gerçekten mikrop barındırır. Bu sebeple hatta tıp da bugün bunu Bu şekilde kabul eder. Yani onun temizlenmesi toprakla mümkündür. Elimize değdiği zaman ne yaparız? Veya kaba o kabı e, bir toprak yedi suyla yıkarız. Ay Halikan'ı isabet eden elbisenin temizlenmesine gelince Ebu Bekir'in kız, kızı Esma radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Bir kadın Resulü'nün gelerek dedi ki Herhangi birimizin elbisesine ay hali kanı bulaşırsa ne yapmalıdır? Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyurdu. Önce onu ovalar, sonra su ile çitiler, sonra yıkar, sonra da onunla namaz kılar. Ve demiştik ki bu elbisede iz kalmasında da bir sakınca yoktur. yoktur. Evet Müslim'in sahinde geçiyor ve yine Buhari'de geçiyor bu hadis. Bundan sonra e, izi kalsa bunu söylemiştik. Ebu Huraira gelen bir rivayette yeser kızı havle dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselatü Vesselam benim sadece bir elbisem var ve o elbisem üzerimde iken ay hali oluyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ay halinden temizlendin mi kanın isabet ettiği yeri yıka. Sonra da o elbisenle namaz kıl. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Eğer izi gitmezse ne yapmalıyım diye sorunca aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Suyu kullanman yeterlidir. İzinin kalmasının sana zararı yoktur. Düşünsenize bir elbisesi var onu yıkıyor ve tekrar kuruyuncaya kadar onu bekliyor ya da icabında ıslak e, giyiyor veyahut o bölgeyi yıkıyor yani e, leke isabet eden bölgeyi yıkıyor ve bu şekilde namaz kılıyor. Yani Şimdiki gibi subhanallah yani biz böyle bolluk içerisinde, israf içerisindeyiz. Yani hem af buyurun bu pedleri kullanma konusunda şimdiki kadınlar gibi imkanlı değillerdi. Hem de böyle bir elbiseden bahsediyorlar. Dikkat edin yani. Ve hatta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bayram namazında biliyorsunuz kadınları da, kadın çocuk herkesi çağırırdı ve ne yapardı? Böyle bir sahrada yani böyle Musalla. musallada kılıyor aleyhisselatü vesselam. Herkesin gelebileceği. Ancak e, bir kadın gelemiyor, elbisesi e, yok elbisesini mi yıkamış bundan ötürü gelemiyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor sizden biriniz ona bir elbise verin diyor Aleyhisselatü Vesselam o da gelsin. O kadının durumunu Aleyhisselatü Vesselam'e söylüyorlar yani diyorlar ki gelemiyor. Yani bizim gibi değil yani biz o an uykuyla meşguluz veya böyle işim öyle değil arkadaşlar. Diyorlar ki Ey Allah Resulü falanca kişinin kadının bir tek elbisesi var. Onu da yıkadığı için gelemiyor diyor. Sizden birisi ona ödünç bir elbise versin diyor aleyhisselatü vesselam. Düşünebiliyor musunuz? Ve daha bu örnekleri çoğaltabilirim yeri değil diye. Mesela Rida ve İzar Aleyhisselam. sizden birisi omuzları açıkken namaz kılmasın buyuruyor. Ancak diyor eğer bir tek elbisesi varsa bir tek elbiseden kasıt ne arkadaşlar? Yani göbekten aşağısını örtecek. Eğer diyor bir tek parçaysa sadece neyi var? İzar var. Yani bir parça var. Onunla diyor iz izarını yapsın, ridasız. O zaman ne? O zaman omuzları açık kalabilir. Ama varsa kapatacak. Yani böyle yokluk içerisindeydi asha. Kadının elbisesinin eteklerinin temizlenmesi. Biliyorsunuz kadında Elbise farklıdır. Nasıl farklı? Yani dizin üstünde olacak. Yani günümüz kadını böyle. Yani günümüz kadını böyle. Dizin üstünde. Allah bak var. Erkekler uzatıyor, kadınlar kısaltıyor. Şimdi arkadaşlar İbrahim bin Abdurrahman bin Alfa, Abdurrahman bin Alfa'nın oğlu İbrahim. İbrahim bin Abdurrahman bin Alfa ait olan umveletten rivayete göre o Resulullah Aleyhisselat Vassalem'in hanımı. Ümmü Seleme'ye şunu sormuştu, ben eteklerimi uzun tutan bir kadınım ve bu arada pis yerlerde de yürüyorum. Ümmü Seleme dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ondan sonrası onu elbisenin kirlenen eteklerini temizler. Yani diyor ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyor, ben diyor yürürken elbiselerimi ben çok uzatıyorum. Zaten kadının eteği yere değmesi lazım. Elbise yere değecek, yerde sürtecek. Erkeyinki değil. Erkeyinki şunu geçmeyecek. Ney bu? Aşık kemirsin. Şu kemiği geçmeyecek. Sünnet olan bu elbisenin burada olmasıdır arkadaşlar. Sünnet olan bu. Sünnet bu. Şuraya kadar. Şu baldırın yarısına. Bu sünnet olan. En aşağı ölçü de buraya kadardır. Yani şu aşık kemiğini geçmeyecek. Hani biz uzatıyoruz ya böyle elbisenin e, ayakkabının üstüne biriktiriyoruz. Yani gerçekten de güzel duruyor. Ama vallahi dinen bu yasaktır. Allah Resulü ve Sen bunu yasaklamıştır. Kimisi diyor ki kibirden olursa önce şu kadın olayını açıklık getirelim. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor ben çok uzatıyorum. Takvasından kadın yerde böyle sürtüyor. Şimdikiler de yere değecek ancak Ey, bukadondi, ben çok je maïs zet vassele, je erla, je ben bazı je geçiyorum oralar pis yani. Nasıl temizleyeyim? Diyor ki sen o pis yerlere değdiğin gibi o etek diyor temiz yerlere de değiyor. Ey, O, onu temizleyicidir diyor György, je maïs zet vassele. Maar ik kan het je het? Ama, erkeklere gelince erkeklerinki kısa olmalı. Bugün ik het tam, tersi katen kısalttılar erkeklerinkini uzattılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kimin etekleri yani buna isbal deniliyor. Kim isbalını uzatırsa diyor buradan aşağısı diyor ateştedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta İmam-ı bir kitabı var El Kevair isimli büyük günahlar demek. Bu büyük günahlar babında buna olmuştur. Sünnete uygun yapmayacaksa bir ateşten sakınması lazım. Türkiye'de birçok kişi bunu saptırarak diyorlar ki, kibirden uzatırsa, hani kibir ötekleri yere değiyor, isbali yere değiyor. Hadiste diyor ki kim kibirden ötürü uzatırsa Allah onunla konuşmaz. ولا يزكيهم ولا يكلمهم. Ey Allah onları temize çıkarmaz, onlarla konuşmaz, kibirden ötürü. Kibirden ötürü eteğini, isbalini uzatan kimse, bu kimse Allah Azze ve Celle onu temizlemez. Hadiste ne diyor? Kalbinde zerre kadar kibir olan nedir? Kibir, ey şeytanın içine düştüğü küfür çeşididir. Diyorlar ki kibirden ötürü. Şimdi bu kibir bunu uzatıp yere değdirmek, arkadaşlar bunu uzatıp yere değdirmek, şimdi ben size soruyorum çoğunuzunki uzun, siz kibirden mi uzatıyorsunuz? Kibir yok değil mi? Hele sen bir kaka çok güldün. Bir kaka ya, Senler rica edeceğim. Tanışıyor musun? Tanıştır kendini ne bir kaka. İsmini söyle. Mehmet. Mehmet sen ne Nebi'yim. Şimdi Mehmet sen bunu kibirden ötürü uzatmadın değil mi? Ne? Tamam madem senin kibrin yok, kaldırır mısın pantolonunu? Yok o şeye kadar, aşık kemiğinin üstüne kadar. Hah tamam kibrin yoksa böyle gez. Bak şimdi burada nefis devreye girdi işte. İşte bu kibirdir. Anladınız mı? Yani kibir ne demek? Yani burada rahatsızlık buradadır. Biz kibirden uzatmıyoruz doğrudur ama kısaltamıyoruz. Sorun oradadır. Katlasak olur mu acaba? Hayır. Katlayarak namaz kılamazsın. Aleyhisselatü vesselam ey elbiselerin katlanmasıyla namaz kılılmasını nehyetti. İşte yok onları o olmayacak. Bak. Böyle geçsen Allah bakın bir hadis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Etekleri uzun olarak namaz kılan kimsenin Allah namazına bakmaz buyuruyor hadiste. Şimdi burada Deminki verdiğim örnek gibi. Tamam arkadaşlar madem ki birimiz yok ya da madem bizim böyle bir sıkıntımız yok sadece modadır ondan giyiyoruz. Örneke moda derken yani günümüz ölçüleri böyle. O zaman kısa tutalım. Şu aşık kemiğinin üstüne. İşte orada. Kısa pantolonlu diyecekler. Orada nefis devreye giriyor. Anladınız mı? Bakın kısaltamıyoruz. Bak onun için uzatmadık ama bunun için kısaltamıyoruz. Ve diyorlar ki maalesef Hani de, diyorum ya her zaman küçük küçük diyerek İslam'ın birçok meselesini yıktık yok ettik yani. Onu hafife aldık, bunu hafife aldık. Bunlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den bir sürü emir var bununla ilgili. Eğer zaten kibirle yere uzatıyorsa, demin söylediğim gibi Allah onunla konuşmaz, onu temize çıkarmaz. Tamam mı? Ee, bir de neydi? Ve onlarla konuşmaz. Heh. Ve ancak... Kibirden değilse o zaman büyük günahtır diyorlar alimler. Kibirden değilse büyük günahtır. Ama radıyallahu an. Ama radıyallahu anh. o hançerlendi yani onu hançer vurdular kendisini şehit eden o darbede. Hasta yattanda yatarken yanına bir genç girdi. Ama kimdi arkadaşlar o zaman? Emirül Muminin. Emirül Muminin cumhur değil mi? Evet. Ve cumhurlar başkanı yani böyle fetihler var şu var bu var. Halife, yanına bir genç giriyor. O gence diyor ki, Ja, ja, schep, rafhia Birazdaha, O genç kaldırıyor. Diyor ki biraz daha, biraz daha kaldırıyor. Yani Dus, düşmüş, de düşmüş. Ve diyor ki Dus, de jongen de jongen zegt hij: Dus, de jongen zegt uğraştığı şeye bakın ve ölmeden önce ölüm döşeğinde evet ölüm döşeğinde biz ne diyeceğiz ey Ömer radıyallahu <gülüyor> ya şimdi sen bırak yani bu meseleyi yani şimdi bu senin bırak adamın paçasıyla mı uğraşıyorsun bakın bu ümmetin emri bil maruf nehyi anil münkerdeki hassasiyetini görün vallahi böyleydi ama bugün birbirimizin yanında masiyet işliyoruz da birbirimize dönüp Allah'tan kork diyemiyoruz Bu ümmet bu halde değildir. Bu değildir. Bu ümmetin en güzel örneği model olarak önümüzdedir. Buna dikkat edin. En küçük şey de Allah'ın rızasını aramak gerekiyor. Gözetmek gerekiyor. Gayretli olmak gerekiyor. istekli olmak gerekiyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Adam güler geçer bilmez ki bu gülüp geçtiği söz yüzünden cehennemin bilmem kaç kat dibine yuvarlanmıştır. Bir söz. Ya da köpek sulayan kadın gibi cennete girer. Ey en ufak şeyde Allah'ın gadabından korkmak. En küçük şeyde rızasını gözetmek. Ve bu ölüm döşeğindeki Omar radıyallahu anh emri bir maruftan vazgeçmiyor ve diyor ki kaldır diyor elbiseni. Dikkat et demiyor. Ey genç sen kibirli mi uzattın? E, kibir var mı acaba sende ya? Hangi sebeple? Yok ya ben öyle serbest demiyor. Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti şu baldırının yarısıdır. Ondan sonrası ey Aleyhissalatu vesselam bakın bir hadis söyleyeyim. Bu hadistir. Müminin diyor Aleyhissalatu vesselam elbisesi buraya kadardır diyor. Ancak daha da uzatacaksa aşık kemiğinin üstüdür diyor. Aleyhissalatu vesselam bizzat söylüyor. Müminin diyor demiyor kalbindeki bir olan ve olmayan. Nereden getirdiniz bunu yanına oraya? Parantez içerisinde demiyor ki bir. Kibirle uzatan zaten o daha büyük bir şeyin içerisinde. O ayrı. Kibir yoksa bile o zaman büyük günah e, cinsindendir. Ancak kadınlar için nedir arkadaşlar? Tersidir dedik değil mi? Kadınlar için tersidir. Kadın yerlerde değecek, kadın uzatacak. Ey Allah'ın Resulü ne, pis yerlere diyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki değdiği temiz yerler onu temizleyicidir diyor. Evet. Sütemen Küçük çocuğun sidiğinden dolayı elbisenin temizlenmesi. Süt emen küçük çocuğun elbisesi e, sidiğinden dolayı elbisenin temizlenmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi Ebu Semh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kız çocuğunun küçük abdestinden dolayı elbise yıkanır. Erkek çocuğunun küçük abdestinden dolayı da su serpilir. Neymiş? Çocuk elinizde. Kız çocuğu üzerinize mesela diyelim ki böyle etti. Size bulaştı. Ne olacak o zaman sizin elbisenizin temizlenmesi? Yıkanması. Kız çocuğuysa nedir? Yıkanması. Erkek çocuğuysa su serpmesi ancak yardımcı yiyecek almıyorsa o erkek çocuğu. Yani yardımcı yiyeceği yoksa sadece sütle beslenen hani birkaç aylık çocuklar onun idrarı üzerine su serpmek yeterlidir. Serpmek. Anne, anne sütü cevap. Anne, anne sütün. Sütü. Ancak yardımcı yiyecek alıyorsa hani dışarıdan anne sütünün dışında süt, mama, pirinç veya başka yiyecekler yiyorsa o zaman o da aynı kız çocuğunun hükmü gibi o zaman o da yıkanır tamam mı arkadaşlar? Bir diğeri elbisenin Meziden temizlenmesi, Seher bin Huneyf radıyallâh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mezi necis miydi? Necistti, evet. Necisti. Peki bununla ilgili bize necis olduğu ile ilgili kim delil söyleyecek? Kim bana hatırlatacak? Tahir radıyallâh'ın evet. sürekli Mezisinin geldiğini, evet. durumu Rasûlâh'a söyleyemediğini... Utanıyor. Utanıcından dolayı... Niçin utanıyor? Kızıyla evli evet kızıyla doğru, evli olduğu için. E ne doğru, yapıyor? Başka bir sahibi aracıyla Rasulullah'a bildiriyor. Evet. Ali Orayı, her orayı yıkarsın ve abdest alın. Aynen doğrudur. Peki bunun temizlenmesi nasıldır? Onu da söyleyelim. Sehl bin Huneyf radiyallahu anhten şöyle dediği rivayet ediliyor. Meziden dolayı çok zorluk ve sıkıntı ile karşı karşıya kalıyordum. Bundan dolayı da çokça guslediyordum. Bakın bu sahabe hükmü bilmemiş, bundan ötürü gust ediyor. Durumu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e açtım, o şöyle buyurdu. Bundan dolayı abdest alma yeterlidir. Yani mezinin gelmesinden ötürü abdest yeterlidir. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki meziden elbiseme isabet edeni ne yapayım? O şöyle buyurdu. Bir avuç su alıp, onu mezinin elbisende isabet ettiğini gördüğün yerlerin üzerine serpmen, yeterlidir. Yani onun üzerine su serpilmesi yeterlidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Serpmeden kastımız hocam suyu ovalamak mıdır yok? su üzerine bırakmak, şöyle dökmek. Yani hani çitileme gereği yoktur. Çitileme veya su yıkama gerek yoktur. Onun üzerine su serpilmesi yeterlidir. <gülüyor> Vedi için de aynı hüküm söz konusudur. Yani vedinin temizlenmesi de aynı şekildedir. İdrarın temizlenmesi yıkanmasın. Demin ifade ettik onu. Ee, ancak meninin temizlenmesi meni nedir? Evet. Meni nedir arkadaşlar? Necis, değil, necis, değil. necis olmadığı necis. için ey onun temizlenmesiyle ilgili bazıları ıslakken bazıları kuruyken çitilenebileceği ıslakken yıkanması. Malikiler ıslak da olsa kuru da olsa yıkanması gibi şeyler söylemişler. Dolayısıyla o şey değildir yani necis değildir. Ebu, ayakkabıların tabanlarının temizlenmesi. Ebu Said radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri mescide geldiği vakit ayakkabısını ters çevirsin ve onlara baksın. Eğer herhangi bir pisli görürse onu yere sürtsün. Sonra da ayakkabıları ile namaz kılsın. Biliyorsunuz niçin o dönemler böyle şimdiki gibi mescitlerde halı yoktu. Halı yoktu, toprak zemindi. Dolayısıyla sahabeler gelip ne yapıyorlardı? Ayakkabıyla namaz kılıyorlardı. Ancak Aleyhisselatü Vesselam bunun fıkhını öğretiyor. Ne diyor? Ayakkabıların tabanına baksın. Eğer bir şey görürse yere sürterek temizlesin. Yani toprakla. Ancak bir şey görmezse ey ee, o zaman namazını kılabilir. Ve şimdi yerin temizlenmesi Yerin temizlenmesi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Bedevi bir Arap ne yapmıştı? Kim anlatacak meşe bize? De, meşe meşe yapmıştı. Yapmıştı. Evet. evet. O kişiyi e, bırakmıyor ağabey. Dur, Dur bir kişi bize söylesin. Yusuf sen anlat bize ne diyor. Bedevin bir tanesi mescide giriyor hocam. Mescidin bir köşesinde beyn diyordu. Sahabeler e, ona müdahale edecekken Allah'ın Resulü aleyhissalatü onlara bırakmalarını o kişinin de anlatmasını istedi. Rahatladıktan sonra oraya sadece su dökmelerini kendilerine evretmiştir. Evet. Ancak aleyhisselatü vesselam diyor ki siz diyor kolaylaştırıcılar olarak geldiniz. Bırakın adam işini bitirsin. Yani müdahale etmeyin kendiniz sizi kendini de kirletecek sizi de kirletecek. <gülüyor> sadece su dökülmesin. Ondan sonra dedi ki bırakın işini bitirsin. Üzerine bir kova su dökün gitsin dedi. O yerin temizlenmesini aleyhisselatü vesselam haber verdi. O bedevi de çıkarken dedi ki elini açtı. Baktı ki Mohammed Ali Vesselam ona şefkat gösteriyor. O birileri ona kızmış. Allahümme hamni erhamni verham Muhammed. Ve la terham be'adena hadded. Dedi ki ya Rabbi benle Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimse yetme. Yani çünkü niye Aleyhisselatü Vesselam ona şefkat gösterdi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmesinin sebebi yerin çabukça temizlenmesi içindir. Dikkat edin eğer kuruyunca ve necasetin izi gidinceye kadar olduğu gibi bırakılacak olsa yine yer temizlenir. Evet yani kendi yel onu temizler. Çünkü o zaman kapılar bile yoktu. Hatta sahabe diyor köpekler içeriye girerdi. Affedersin içeride köpek dışkıları olurdu. Yani onların tabii bu dışkılarını alır atarlardı. Ama şimdi biz biz bir köpek girse camiye ben diyorum camiyi yıkarız biz. Yani <gülüyor> yıkarız derken yıkama anlamında değil yani getiririz <gülüyor> kepçeyi. <gülüyor> yani bizim millet. <dünler. gülüyor> Allah-u Ekber. Hani kaba sinek düşme <gülüyor> meselesi gibi biz onu yemeyiz artık. hani Halbuki çift. A.S. <gülüyor> diyor komplevattır. Heh. Yani ne demek istiyorum? Hocam sünnet baş tacıda yamide kaldırmazsa kişinin... Burada... E, o ayrı bir meseledir. Ha, yani e tabii ki. Karşı ki karşı tabii Hayır hayır. Hayır. Evet. O yüzden derler sinek küçüktür mide bulandırır derler yani. Evet. İbn Ömer radıyallahu an şöyle diyor. İbn Ömer söylüyor bunu demin söylediğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde köpekler mescitte mescitte affedersiniz işer. Gider gelirlerdi. Üzerinde de hiçbir şey serpmezlerdi diyor. Yani onların giderilmesi için. E hiç o toprak onu temizleyicidir. Rüzgarın vurması, yel falan bunlar temizleyicidir. Evet, ee, Allah nasip ederse önümüzdeki hafta, sünnet, fıtri sünnetleri konuşalım Veysel kardeş. Fıtri sünnetler. Yani fıtri sünnetler nelerdir? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bizlere ne emretmiş yani şahsımıza, bizim fıtratımızda olması gereken sünnetler? Bunları konuşalım, Allah bunlarla amel etmeyi bizlere nasip etsin. Evet. Dersi noktalayacağım. Ondan sonra soru cevap varsa onları alacağız inşallah. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala el-i Muhammed. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedu en la ilaha illa ent estağfiruke ve etubu ileyke.